Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşam bir bahar nedeniyle dışarıdaydım yani yollarda. Bir saat geç yapmak durumunda kaldık. İnşallah rutinlerinizi çok aksatmamışızdır. Ama nasılsa burada fikriyat sayfasında kayıtlı olduğu için dersler büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulna Muhammed ve ala alihi ve safihi ecma'in. Fatiha suresi tefsirinin 22. oturumundayız arkadaşlar. Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirinden okuyoruz. Ve İyyâke abudu kısmındayız efendim. O cümleyi okumaya çalışıyoruz. İbadetin kökeninden bahsediyor, bahsetmiştik geçen hafta bir miktar. Yani ibadetin insan ruhundaki kökleri duyar ...bundan bahsediyor ve e, hatırlayacaksınız geçen haftayı tekrar etmeyeyim zaten süremiz çok kısıtlı. E, İnsanların ruhunun ve varlığının en temeline kadar işlemiş olan e, korku ve ümit duyguları nedeniyle insan e, korku duyduğu şeylerden kurtulabilmek, ümit ettiği şeyleri de elde edebilmek için... Bunları elinde tutan, elinde tuttuğunu düşündüğü yetkiye, yetkiye, merciye kulluk eder, ibadet eder, dua eder, ona yönelir, ondan medet umar demişti Elmalı Hamdi yazır. Şöyle bağlayalım son okuduğumuz cümleyi tekrar ederek. işte ruhu insaniğinin böyle külliyetiyle müteessir olduğu, tesir altında kaldığı mutlak bir havfu reca amiline karşı. Yani öyle bir merci var ki bütün ümitleriniz oraya bağlı, onun onaylamasına bağlı, bütün ümit ettiğiniz şeylerin olabilmesi ve bütün korkularınızdan kurtulabilmeniz de onun bunu murad etmesine bağlı. İşte buna nasıl bu bu bu yetkileri bu gücü elinde tutana karşı nasıl bir alakayı duyduğu bu alaka nasıl bir alaka duyacağınıza hayal edin. Yani hayal edin hayal etmeye gerek yok. Yaşıyoruz biz bunu değil mi iman edenler olarak? her gün yaşıyoruz elhamdülillah. Yani daraldığımızda, bunu aldığımızda, bir şey hayal ettiğimizde, bir şeyi arzu ettiğimizde, istediğimizde ama benim tavsiyem şimdi bir parantez açayım. Bunların hiçbirinde aşırıya gitmemek arkadaşlar. Bu alma, bunu almakta da aşırıya gitmemek her şey insan için. Biz bu dünyada zaten e, huzur bulmak, bütün hedeflerimize ulaşmak, bütün zevklerimizi burada tüketmek, bütün e, ruhumuzun arayışlarını burada tatmin etmek için bulunmuyoruz zaten burası eksik ve kusurlu bir dünya e, bütün ümitlerimizi burada tüketmeyeceğiz efendim bir şeyi arzu ettiğimizde işte Kur'an-ı Kerim'deki e, diğer ifadelerden biliyoruz ayet-i kerimelerden o bizim için hayırlı olmayabilir bizim çok arzu ettiğimiz bir şey. biraz sıkıcı gibi görünür mümin böyle sakindir yani felaketler karşısında şey yapma böyle ı, mahvolmaz birazdan hadis-i şerif de söyleyecek zaten aktaracak elmalı merhum e, ve e, arzu ettiği şeyler karşısında da büyük bir heyecana kapılmaz yani dolayısıyla Hatta işte burada bütün duyguların uç uçlarda yaşanması durumu pek ideal değildir. Yani İslam'ın öngördüğü mümin ahlakı açısından. Bir defa onu belirtmiş olalım. Yani bu sükunet bazen böyle karşıdan baktığınızda bir, e, bir şey yok, olay yok. Yani bu kişi de devamlı her durumda eyvallah diyor. İşte her durumda kanaatkar, çok sevinmiyor sevindiği zaman, ölçüsüzce sevinmez mesela mümin. Çok böyle mahvolmuyor, perişan olmuyor üzüldüğü zaman. Hep böyle ortaya yakın, mutedil bir hal üzere olmaktır müminin ahlakı. İşte o, o da neden? Bütün bunların Allah Teala'nın elinde olduğunu bilmekten ve onun da e, burada geçmiyor ama çok yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bilhassa. Allah Teala'nın e, bizler için asla ve asla Mutlak şer murad etmeyeceğini daha doğrusu hiç şer murad etmeyeceğini bizim başımıza gelen şerlerin ya bizim yapıp ettiklerimizin sonucu ki Kur'an-ı Kerim'de epey bir yerde böyle, bir ifade, böyle geçer yani sizin ellerinizle kazandığınız yüzündendir başınıza gelenler diye. Ben büyük çoğunun böyle olduğunu düşünüyorum. Kaderimizde olan ve bize kötülük gibi görünen bir takım noksanlıkların veya işte yaşadığımız sıkıntıların ise aslında bizim için çok büyük hayır fırsatları olduğunu bilir Müslüman. Dolayısıyla Allah Teala'ya tevekkül etmiştir. Tevekkülü de şimdi uzun uzun anlatmayayım. Efendim e, tembellik değildir. Tembellikle karıştırılmamalıdır tevekkül. Yan gelip yatıp da Allah'a güveniyorum demek değildir. Yani elinden geleni yapar. Sonucu Allah'a bırakır. Gönlü son derece rahattır. Efendim olana razıdır. E, bir şey olduktan sonra keşke öyle yapmasaydım, şöyle yapsaydım, öyle olmasaydı, böyle olurdu bunları yapmaz. E, bir şey olmuş bitmişse eğer bu bir hata idiyse helalleşir, tevbe eder, kendini ıslah etmeye bakar, eğer e, sevinçli güzel bir şeyse şükreder, o, o, bir nimete ulaşmışsa o nimeti insanlarla paylaşır, efendim şükrünü eda eder, yani her durumda dediğim gibi o ortadaki dinginlik haline yakındır. Aslında fikrimi soracak olursanız bu çok büyük bir asalettir arkadaşlar, yani e, uçlara kaymamak, böyle... E, yüzün, mesela birisini görüyorsunuz yüzünden düşen bin parça yani biz ne yaptık değil mi hani selam vermiyor neredeyse neredeyse selamımızı almıyor yani bu kadar kendine dönük bu kadar e, efendim şey e, siz söyleyin kendisi dünyanın merkezinde hani o mutluysa herkes mutlu hiç sizin sıkıntınız umurunda değil o üzgünse efendim kimsenin herkesin mutluluğunu umursamayan veya huzurunu umursamayan bu kadar egosantrik bir kişilik biraz çocuksu bir kişiliktir arkadaşlar küçük çocuklar öyledir değil mi yani belki annesini kaybetmiştir şu anda ama bir çikolatayla veya bir işte hoşuna giden bir şeyle mutlu olabilir dolayısıyla bazılarımız hepimiz bu bizim için de söz konusu ben kendimi de öyle olduğum zamanları yakalıyorum her zaman olmasa da bazılarımız arkadaşlar fiziksel olarak biyolojik olarak 45-50 ama psikolojik olarak 5-6 yaşlarında kalmış olabiliyorlar olabiliyoruz dolayısıyla müminin ahlakı bütün bunları aşmış o aşırılıklardan geçmiş onları birer çocukluk olarak gören Efendim e, ve her durumda işte bütün o korktuğu şeyleri de Allah'ın elinde, umduğu şeyler de Allah'ın elinde. Dolayısıyla ben Allah Teala'yı razı etmişsem, mesela Kur'an-ı Kerim'de benim çok dikkatimi çeken arkadaşlar, en büyük ödüllerden olarak hep Cenab-ı Hakk'ın affı anlatılır. Ya adam şehit olmuş yani daha hani veyahut da işte şunu başarmış, büyük bir şey başarmış yani. Diyor ki işte Allah Teala onu, onu başaranları övüyor Mesela muttakileri övüyor sonra da diyor ki Allah'ın affı onların üzerinedir. Ya adam takvalı zaten hani muttakilerden olmuş. Rabbim sen onaylıyorsun bunu. Hani daha onun ne affedecek ne var yani değil mi? İnsanın öyle diyesi geliyor. Ama af arkadaşlar, af ümidi çok büyük bir e, huzur sebebidir. Yani düşünebiliyor musunuz? Muahize edilmeyeceksiniz Allah Teala'nın huzurunda. Dolayısıyla böyle bir bütün ümitleri ve korkuları oraya bağladığınız zaman ve onun da her şeyin onun elinde olduğunu bildiğiniz zaman ondan doğan bir huzur ve sekinet hali müminin ahlakı böyledir. İşte insanın böyle bir bütün olarak mutlak manada etkisi altında kaldığı, korkuyu da ümidi de elinde tutan bu yetkiye, bu güce, bu makama duyduğu alaka fıtrattaki mabut ve ibadet fikrinin menşeidir. Yani insanın, insanın yaratılışı tam e, huzuru ve mutluluğu elde etmek, nimetleri elde etmek, her türlü eziyetten, külfetten, zorluktan e, ve istenmeyen durumlardan korunmak, mümkün olduğu kadar korunmak. insanın yaratılışı böyle programlanmış. Şimdi... Ee, ve bunları kendisinin tek başına yapamayacağını biliyor. İşte konuştuk onu insanın yetersizliğini yani hava nefes alamaz. Nefes almak için bile dışarıdaki şartların e, ona uygun olması gerekiyor. Kontrol edemiyor yani bütün bu unsurları. Bütün bu kontrol gücünü elinde tuttuğunu düşündüğü makama karşı büyük bir ilgi duyuyor. O makamı hoşnut etmek, o makamla iyi geçinmek ihtiyacı duyuyor. İşte insandaki e, ibadet fikrinin menşeği burasıdır. Bütün hissi vazife bunda toplanır. O makamı ne yapsın da razı etsin. Ne yapsın da yani bütün inanışları düşünün ama ilk insandan bugüne kadar hani insanların ürettiği inanışları düşünün. Efendim ne yapsın da o makamı hoşnut etsin, ne yapsın da gökler yıldırım göndermesin, ne yapsın da işte vahşi hayvanlar obasını basmasın, e, ne yapsın da sellerden yangınlardan korunsun. Hani bütün e, ilgisi, bütün vazife duygusunun da kaynağı budur diyor ve her şahsın cibilleti ahlakiyesi, istikbali, saadeti, şakaveti bundaki ciddiyetle mütenasip. Yani bu konuda ne kadar ciddiyse işte bütün ahlakı, şimdi düşünün yani e, bu bütün bu güçleri elinde tutan makama karşı ilginizde ne kadar ciddiyseniz sizin ahlakınız o ölçüde e, mütekamil oluyor. E, bütün işte mutluluk duygunuz, işte huzursuzluğunuz hepsi bunların hepsi bu e, bütün şartları kontrol eden makamla ilişkisine bağlı ve insan... Bu hissini yani bu bütün korkularından emin olma ihtiyacını ve bütün ümitlerini elde etme e, arzusunu neye raptederse ederse mabudu odur. Şimdi buradan nereye dönüyoruz arkadaşlar nereye varıyor konu şirk, şirkin kaynağı da burası. Yani insandaki ibadet duygusunun kaynağı burası olduğu gibi şirk inanışlarının bütün batıl inanışların da kaynağı burası. Neden? E, bu kadar köklü ve asli bir ihtiyaçsa e, kulluk etmek, ibadet etmek ve o makamı razı etmek yani o makamla güzel ilişki içinde olmak öyle diyelim. Fıtri bir ihtiyaçsa arkadaşlar bu fıtri ihtiyaç bütün fıtri ihtiyaçlar gibi mesela açlık, işte susuzluk, e, nefes almak, barınmak, soğuktan korunmak gibi veya diğer biyolojik ihtiyaçlarımız gibi veya psikolojik. Bütün fıtri ihtiyaçlarımız gibi arkadaşlar doğal yollardan olması gereken şekilde onu karşılamazsanız o ihtiyaç bitmez. Başka bir yoldan başka bir şekilde karşılanmaya çalışılır. İşte onu anlatacak şimdi. Kah cehalet ve kah terbiye ve ihtiyattaki hususiyet dolayısıyla yani bazen cahillik. Bazen de alışına gelmiş bir yolu takip ettiği için, öyle alıştığı, öyle öğretildiği ve üzerinde hiç düşünmediği için bazı vicdanlar yükselemez de muayyen ve mahdut bir ümidin mecburu veya bir korkunun makhuru kalırlar. O kadar önemli ee, arkadaşlar psikolojik sorunlarımıza da böyle bir temas edip geçiyor ki burada elmalı merhum. Bazı vicdanlar yükselemez ve belli bir korkunun makuru olarak kalırlar. İşte babasından korkuyordur mesela. Hayatı boyunca o korku, şunu unutmayalım arkadaşlar, korku tedavi edilmezse, anormal korkudan bahsediyorum burada, korku tedavi edilmezse korktuğunuz kişiyi, Den, artık korkmanıza gerek kalmadığı halde korkmaya devam edersiniz. Niye? Çünkü korktuğunuz şeyler yer değiştirir. Yani korkma davranışı sona ermez, korkaklık sona ermez. Önce babasından korkar, sonra kocasından korkar, patronundan korkar işte salgın hastalıktan korkar fakirlikten korkar, yaşlanmaktan korkar, çeşit çeşit kılıklara bürünür. Niye? Çünkü korku onun için bir yaşama biçimi haline gelmiştir. Korktuğu şey değişir ama korkma davranışı değişmez. Veyahut da Mesela mahdut, muayyen ve mahdut bir ümidin mecburu. Yani işte e, örnek verelim mesela e, kendisini şu iş yerinde çalışmazsam hayatım mahvolur, perişan olurum, aç kalırım dediğinde bir insan artık orada kendisine yapılacak her muameleyi e, sineye çeker. Mecburdur yani kendini ne yaptı? Sınırladı. E, Allah rahmet eylesin e, efendim. Mehmet Said e Kotku'nun bir konuşmasında dinlemiştim. Ee, diyor ki <gülüyor> orada memuriyet diyor bütün rızık yolları içerisinde en dar olanıdır. Memuriyet en kıt kanaat geçinilen yoldur. Ama insan o memuriyeti kaybedeceğim diye korkusundan girmediği kılık kalmaz diyor. Yani bakın bir ümidin, mahdut bir ümidin mecburu hissedersen kendini. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu aile hayatıyla ilgili bir işaret vardır mesela Kur'an-ı Kerim'de buna yönelik. Yani hiçbir yaşadığımız şart arkadaşlar mesela hicretle ilgili ayetler vardır işte o çok güzeldir. İşte melekler böyle İslam'dan uzak bir takım işte ilkelerinin dışında yaşamış hep yani inandığı gibi yaşayamamış olanlara canlarını alırken siz niçin böyle yaşadınız diye soracaklar. Onlar diyecekler ki biz müstezaflardık. Yani yaşadığımız bölgede inancımıza göre yaşayabilecek güçte de değildik. Zayıf bırakılmıştık. Orada zalim yöneticiler vardı. O nedenle biz böyle işte istediğimiz gibi yaşayamadık. Çok etkileyicidir verdikleri cevap. Elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaci rufiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya diyor. Onun için e, arkadaşlar kendinizi neye mecbur, neye mahkum ve neyden korkar yani neyden çekinir hissediyorsanız bu şu demek değil. Hiç kimseden korkmayın, hiçbir şeyden çekinmeyin, gözü kara olun, deli olun, düşünmeyin yani o demek değil arkadaşlar. E, burada anlatılan korkuların ve e, arzuların bizim ilkelerimize göre yaşamamıza engel olacak kadar bizi yönetiyor olması. Yani şuna mecburum, bu insana ben mecburum, onunla yaşamak zorundayım efendim e, çünkü işte e, sefil olurum veya ne bileyim neyse işte ona ona çok bağlıyım vesaire veya işte şu işi bırakamam, aç kalırım. O, o işten çıkarsam ben bir daha iş bulamam işte e, aç kalırım ve gibi korkular veyahutta da bağlılıklar, aşırı bağımlılıklar daha doğrusu sevgi gibi görünen bağımlılıklar böyle. E, Mahtut bir ümidin mecburu veya bir korkunun mahkuru yani kahrına uğramış. O korku onu hayatı boyunca kahru perişan ediyor, yönetiyor. Yani karşımızdakinin gücü aslında arkadaşlar bizim korkularımızdan kaynaklanıyor. Mesela bakın ne derler korkusu? Ne derler korkusu? Maide suresinde 54. ayet-i kerimede ben gençlerin o ayeti böyle çok çalışmasını, çok içselleştirmesini, hazmetmesini çok isterim yani. Neden gençlerin aslında o hepimize hitap ediyor, her mümine hitap ediyor tabii ki bütün ayetler. Fakat onlar daha yolun başında oldukları için hayatı inşa ederken üzerine yani nasıl diyelim kendi hayatlarını üzerine kuracakları temel ilkelerin anlatıldığı ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Orada Cenab-ı Hak sevdiği müminleri anlatıyor. Ee, diyor ki sizden kim dininden dönerse bu dinden dönmelerin de çok olduğu, ço çoğaldığı belki de eskiden de vardı da e, bu kadar duyulmuyordu. Efendim bu kadar herkes her şeyi e, aleni bir şekilde yazıp paylaşacak platformlar yoktu. Efendim e, iyice çoğaldığı günümüzde çok sanki bugün inmiş gibi bir ayet-i kerimedir. Ey iman edenler diyor, sizden her kim dininden dönerse, men yarted deminkum andiinihi etillahu bi kavmin. Yani Allah size muhtaç değildir. Allah sizin yerinize öyle bir kavim getirir ki yuhib Allah onları seviyor ve bu nehu ve onlar da Allah'ı seviyorlar. Yani Allah'ın sevdiği ve onların da Allah'ı sevdiği insanların vasıflarını sayacak şimdi ayet kelimede arkadaşlar. Bu Allah'ın sevdiği kişiler, e, kimler ve Allah'ı da seven kişiler, müminlere karşı son derece alçak gönüllü, kafirlere karşı ise son derece onurlu ve izzet sahibidirler. Sosyal, sadece sosyal medyaya, sadece şu içinde bulunduğumuz platforma bile bakmanız kafi arkadaşlar. Müminler birbirlerine karşı alçak gönüllü mü? nasıl yani nasıl bir hata gördüğümüz zaman ne yapıyoruz birbirimizde hatta bir yazım hatası <gülüyor> bile değil mi küçümsemiyorum ama yazım hatalarını söyleyeyim efendim ayetin al al kafirin yüca hidu nefise Allah yolunda cihad ederler bunlar ve la ya kafu levmete laim ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar diyor. Arkadaşlar e, İslam korkakların omuzlarında yükselmez. Yani bu biz İslam'ı yüceltmek için Müslüman olmuyoruz onu söyleyeyim. Kendimizi yükseltmek için Müslüman oluyoruz. E, ama hani İslam'ı taşıyacağız ya üzerimizde. Korkak bir bedenin taşıyabileceği bir ağırlık değildir İslam arkadaşlar. Korkak bir karakter İslam'ı taşıyamaz. Korkaklık insanı münafıklığa götürür. Münafık yapar. Onun için e, bu münafığın da illa itikadi münafık olarak sınırlamayın. Çok çeşitli münafıklıklar var. Sosyal hayatta mesela işte bir e, başını derde sokmamak için hakkı söylememek. Efendim ne bileyim bir çıkarı vardır o çıkarı <gülüyor> korumak için hakkı söylememek. Efendim iki insan arasında ona şöyle buna böyle hepsine haklısın haklısın demek vesaire. Yani çok çeşitli nifak çeşitleri var. E, ve bunların hepsinin temelinde de korkaklık var. Bu bakımdan ayeti de hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar diyerek hangi karakterin Allah tarafından sevildiğini görüyoruz. Yani bir müminlere karşı son derece alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve dik biz bugün yapılan... Tam tersi yani. E, kafirlere yaranmak için arkadaşlar kafirlerin arasında kendilerine yer açabilmek için din, dinden uzaklaşıyor bazıları. Bazılarımız. Efendim e, ondan sonra cihad ederler. Allah yolunda cihad ederler. Ve insanlar ne diyecek diye bir korku taşımazlar. demek e, Bunun için örnek verdim. Korkularımız yani her zaman bize çok akıllıca nasıl diyelim her zaman bir hastalık gibi görünmeyebilir bir obsesyon gibi görünmeyebilir veya işte başka takıntılar olarak görünmeyebilir çok akıllılık yapıyormuşuz gibi görünebilir ona da dikkat edelim efendim ama korku insanı dinini yaşamaktan alıkoyan daha doğrusu ilkelerini karakterini ahlakını var etmekten kendini istediği gibi inşa etmekten alıkoyan bir e, zaaftır. E, Kahcə ve kah terbiye ve itikattaki hususi itiyat affedersiniz, itiyattaki hususiyet dolayısıyla işte ya cahillik yüzünden veya öyle terbiye edildiği öyle alışa geldiği için bazı vicdanlar yükselemez de muayyen ve mahdut bir ümidin mecburu onu açıklıyorum yarım saattir veya bir korkunun makuru o korkuyla perişan olmuş bir şekilde kalırlar. Ve ona muayyen bir zaman içinde bütün külliyetiyle öyle bağlanır ve zeb öyle zebun olur ki o lezzeti feda veya o elemi iktiham etmeye kendisince imkan yok gibi tasavvur eder. Yani asla bu sevdiği kişiden ayrılamaz. Uzaklaşamaz yanlış bile olsa veya işte şuralarda bulunmayı seviyor mesela dinden uzaklaşma sebepleri arasında mekanla ilişkiyi bulmuş araştır, araştırmalar öyle söylüyorlar. Yani işte her mekana gitmek istiyor mesela asla vazgeçmiyor ya gitme kardeşim yani orada kendini uyumsuz uygunsuz hissediyorsan sana yönelen bakışlardan rahatsız oluyorsan değil mi gitmeyeceksin yani benim öyle bir hatıram vardır. Ee, çok şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım ee, ilk işte görüşmeye başladığımız zamanlarda e, şey yapmayayım mekan ismi vermeyeyim e, o da böyle İslam'a yeni yeni yaklaşıyor ondan sonra demiş ki hocam e, ben hatırlamıyorum o sonradan bana anlattı hocam demiş tamam da yani işte, işte şuraya gittiğimiz zaman ne yapacağız ben içkili bir mekana gidilemeyeceğini söylemişim. Onda, o da demiş ki işte şuraya meşhur, çok meşhur bir mekan. Şuraya gittiğimiz zaman ne yapacağım peki yani? Orada herkes içiyor şimdi tamam ben içmeyeceğim ama hani e, oraya gidince ne yapacağım? E, ben de demişim ki çok basit aslında cevap. Gitmeyeceksin oraya demişim. <gülüyor> yani gitmeyeceksin. Diyor ki biliyor musunuz diyor siz öyle diye ne kadar ben oraya gitmeyi düşünememiştim bile yani. İşte yaz gelir ve oraya gidilir yani. Ee, anlatabildim mi arkadaşlar? Kendini yani oraya gidilmez işte diye düşünemiyor bile. Mutlaka oraya gideceğim, mutlaka şu topluluklara gireceğim. Oralarda işte sevilmek istiyorum, oralarda kabul görmek istiyorum. İşte nargile kafelerde sabaha kadar oturmak istiyorum. Kimsenin yadırgama, hep bunu söylüyorlar biliyor musunuz? Buna benzer şeyler söylüyorlar. İşte ben bagajımda İslam'ı taşımak istemiyorum, İslam'ı temsil etmek istemiyorum. Bulunduğum yerde efendim şey yapmadan hiçbir bakıştan rahatsız olmadan bulunmak istiyorum vesaire Yani ne diyor bakın öyle bağlanır o lezzetlere öyle bağlanır öyle zebun olur ki o lezzeti feda etmeyi veya o elemi iktiham etmeye. Göğüs germeye yani bir şeyden de mahrum ol değil mi? Yani insanlar mesela işte ilk aklıma gelen örneği söyleyeyim yani Pierre Curie, Madame Curie mesela işte tarihe geçmişler bilimsel çalışmalarıyla işte ödüller almışlar, e, biyografilerini hala okuyoruz. Bak ver, örnek vereceğim aklıma geldi isimleri ama ne, ne fedakarlıklarla arkadaşlar nasıl yaşamışlar? Yani haya, e, zevklerinden... Hayatından fedakarlık etmeden bana dünyada hangi alanda virtüöz olunur söyleyin arkadaşlar. Ne ayakkabı tamircisi olabilirsiniz, ne keman çalabilirsiniz, ne usta bir aşçı olabilirsiniz. Yani her aklınıza eseni her istediğiniz zaman yapmak isterseniz veya hiç sıkıntıya göğüs germek istemezseniz. İşte bunu... Ee, öyle bir bağımlılık oluyor ki ben asla diyor bundan vazgeçemem. Veyahut da o e, acılardan o kadar korkuyor ki ben onlara göğüs geremem Fedakarlık göstermekten çok korkuyor. Artık o bu ümidin amilini öyle sevmiş veya o korkunun amilinden öyle yılmıştır ki işte gireceğim bir yere herkes dönüp bana bakacak. E tamam yani ben orada işte tek örtülü olacağım tamam. Yani gitmeyebilirsin bunu taşıyamıyorsan kaldıramıyorsan gitmemeyi de seçebilirsin yok ondan da vazgeçmiyor işte o ümide o orada bulunmak istiyor yani. Ama o şeyi de o nasıl diyeyim bulunduğu ortamda müstesna olmayı da göze almak istemiyor herkes gibi olmak istiyor. O ümidin amilini öyle sevmiş veya o korkunun amilinden öyle yılmıştır ki bunlar ona bütün sevgilerin gayesi veya bütün korkuların müntehası gibi görünür. Mesela benim onlara çok söylediğim birkaç tane böyle yüz yüze görüştüğüm oldu birkaç sene önce. Onlara çok söylediğim bir şeydir. Yani siz şimdi başörtünüzü çıkarınca, tesettürden vazgeçince artık insanlar sizi hiçbir şekilde eleştirmeyecekler mi diye zannediyorsunuz. O zaman açıkların dünyasında kimse kimseyi kılıyor olmaması gerekir öyle değil mi konu başörtü değil de buraya çok güzel oturdu yani o örnek çünkü hep böyle bir bana şöyle bakılıyor ben şöyle hissettiriliyorum falan diye yani aslında o da insanların dolaylı olarak bizi yönetmelerine izin vermek demektir yani toplumun beklentilerini bu kadar dikkate almak sanki birisi aynı vücudu diğeri aynı ademi temsil eder. Yani onun o e, mut, onu mutlu eden şey varlığın ta kendisi gibi. O olmazsa yok olacak. Onu e, sıkan şey de yokluğun ta kendisi gibi. Yani onu yaparsa işte diyelim ki oraya gitmemek, şöyle bir yere gitmemek sanki yok olacak. Hayatı sona erecek gibi. Ve o zavallı vicdanın Böyle mahdut ve mütenahi bir sebebi mahluka böyle külliyetiyle bağlanıvermesi onun huzurunda öyle tezellüllere, öyle tapınmalara sevk eder ki bütün şuur o tezellüle boğulur ve o lahzadan ilerisini görebilecek akıldan eser kalmaz. Yani o zavallı vicdanın böyle mahdut ve mütenahi bir sebebi mahluka... Ee, yani böyle bütün külliyetiyle bağlanması. Şimdi ne dedik? Bunlar ya bizim ümitlerimizin kaynağı oluyorlar ya korkularımızın sebebi oluyorlar. Ümitlerinin kaynağı olarak gördüğü o şeye bütün varlığını bağlaması. Onu mutlu edecek işte. Oraya giderse mutlu olacak. Korkularının kaynağı işte or oraya gidersem bütün insanlar bana bakacak. Ee, ve ben hani böyle bakılmak istemiyorum. Böyle eleştirilmek istemiyorum. O eleştirer bakışlara maruz kalmak istemiyorum diyecek. Veyahut işte bunun geçim kaygısına uyarlayabilirsiniz. İnsanların birbirine duyduğu bağımlılık düzeyindeki aşklara, sevgilere uyarlayabilirsiniz. Her türlü yani insanın Allah dışındaki e, önemsediği ve hayatının yönetimini eline verdiği bütün ümit ve korkuları buraya uyar arkadaşlar. Bu e, bağımlılık böyle bütün ümitlerini ve korkularını o, oraya bağlaması onun huzurunda, o neyse artık mesela işte toplumun kendisini sevmesi, beğenmesi veyahut da işte e, işini kaybetmemek veyahut da eşini kaybetmemek her neyse öyle tezellüllere, alçalmalara, öyle tapınmalara sevk eder ki bütün şuur o tezellüle boğulur. Yani bütün bütün hayatı, bütün hisleri, bütün algıları o e, göze aldığı alçalmayı, göze aldığı bağım, bağımlılığı Hani ifa edebilmeye ayrılır bütün enerjisi ve o lahzadan ilerisini görebilecek akıldan eser kalmaz. İnsanlara mabudu hakiki ve ubudiyeti hakikiye alakasını unutturarak bütün mesaibi ihzar eden şirkin de menşe'i budur. İnsanlara gerçek mabudunu, gerçek tapılacak olan kim ve asıl kulluk ilişkimiz kime karşı olması lazım? Bunu unutturarak bütün mesaibi ihzar eden, insanın başına gelen bütün belaları hazırlayan şirkin menşeyi de budur. Neymiş arkadaşlar? Deminden beri konuştuğumuz korkularını ve ümitlerini Allah'tan başkasına bağlamak. Mutluluğunu ve emniyet güven hissini, kendini iyi hissetmeyi Allah'tan başkası bir şeylere bağlamak. Bu işte insan, bir insan olabilir, tekrar ediyorum toplumun onayı olabilir, meslek olabilir, kariyer olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ama basit değil. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu fedakarlığı göğüslemek e, basit değil. Müşriklerin canlı cansız, türlü türlü putları, batıl ve haksız mağbutları hep bu his ile zuhur etmiştir. Bu korku ve ümitle. Ve hayatı beşerde hala böyle vicdanlar yani böyle şirk ile e, yani bir şirk unsuruna tanrı gibi tapanlar, kulluk edenler zannedildiğinden pek çoktur. Hatta kendilerini mabut ve ibadet fikriyle hiç alakadar değil gibi zannedenler, yani benim böyle işlerle işim yok, işte ben bir tanrıya da inanmıyorum, bir işte ibadete de inanmıyorum, kul olduğumu da düşünmüyorum falan diyenler, her lahza böyle bir mabut değiştirirler. Onlar her anda, her an yeni bir mabuda taparlar ama mabut demiyorlar adına. Ve bütün hayatlarını reybi mutlak içinde geçirirler katıksız şüphe içinde geçirirler ve kendileri öldükten sonra geri kalacakları bir lahza bile düşünmezler. Lakin şurası muhakkak ve müteyyakkandır ki, çok açıktır ki, bütün mevcudiyetini fanilere bağlayan her gönül hüsran ve tehlikeye namzettir. Arkadaşlar bunu ben çok söylerim yıllardır. Demek ki... İlla ki yani muhtemel. Benim kendi laflarım zannettiğim pek çok şeyi daha öğrencilik yıllarında üniversitede öğrenciyken okuduğum, ilk kez o zaman okumuştum, elmalı tefsirinden almışım aslında onları <gülüyor> muhtemelen. Hep böyle değil miyizdir yani e, kendimizin zannettiğimiz şeyler aslında birilerinden ya duyduğumuz ya okuduğumuz fakat... Çok benimseyerek içselleştirdiğimiz kimden duyduğumuzu unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Bazen benim söylediğim bir sözü emin yani ona ben söylemiştim o sözü. Onu dönüp bana kendi sözü gibi söyleyenler oluyor. Çok hoşuma gidiyor bu benim şu açıdan arkadaşlar. Demek ki o kadar içselleştirmiş diyorum. Demek ki o kadar benimsemiş o fikri. E, bu benim açımdan çok güzel bir şey. Allah yanlış söyletmesin yani. Ne dedi şimdi burada arkadaşlar benim, ben şöyle derdim fanilere bel bağlayan daha baştan mutsuz olmayı hak etmiştir. Yani hemen daha o gün onun mutsuzluğu başlıyor. Fani bir şeye bel bağladınız mı arkadaşlar? Çünkü adı üzerinde bak fani gelip geçecek yani. Ve üstelik de ne kadar zaman kalacağına dair hiçbir taahhüdü yok. Güzellik böyle, zenginlik böyle, zeka böyle arkadaşlar. Yani benim ne kadar akıllı bir arkadaşım şu anda e, duanızı beklerim. Efendim belki çocuklarını bile hatırlayamıyor. Bir beyin ameliyatı geçirdi. Dolayısıyla e, zeka böyle işte asalet böyle değil mi? Bu dünya arkadaşlar e, izini kaybettirmek için kapıcılık hizmetçilik yapan prensesler var bu dünyada. Ondan sonra efendim ilim böyle değil mi? Bir e, beyin kanaması geçiriyorsun e, kendi adını adresini bile hatırlayamıyorsun nerede kalmış okuduğun ilim efendim e, bel bağladığım diğer hele insanlarsa senin dışında birileri ise onların nankörlükleri vefasızlıkları ihanetleri bir tarafa bırak hayatlarının ne kadar devam edeceğini ne zaman seni terk edeceklerini terk dünya ederek yani terk edeceklerini bilmiyorsun. Dolayısıyla ben benim mutlu olmam için güzel olmam lazım. Benim mutlu olmam için akıllı, zeki, bilgili olmam lazım. Benim mutlu olmam için işte eşimin bana çok bağlı olması, beni hiç nasıl diyeyim, terk etmemesi, ihmal etmemesi lazım. Benim mutlu olmam için işte zengin, varlıklı olmam lazım. Her neyse yani Fani olan neye bağlarsanız bilin ki arkadaşlar er veya geç, çok veya az mutlaka mutsuz olacaksınız. Bu mananın ilmin ün nefs noktayı... Ee, yok atladık. Tekrar geri dönelim. Yanlış bir yere gittim arkadaşlar. Şurası muhakkak ve müteyakkandır ki, çok açıktır ki yani yakini kesinlik, çok kesindir ki bütün mevcudiyetini fanilere bağlayan her gönül hüsran ve tehlikeye namzettir. Çünkü o cazibeyi faniye bir gün olup kopacaktır. Aranızdaki o bağ fani bir bağdır ve bir gün mutlaka kopacak. O çekim cazibeyi faniye, bir onunla aranızda bir çekim var. Bu para olabilir, güzellik olabilir. Dediğim gibi bir çekim oluşmuş ama o çekim fani. Yani çünkü faniye bağlanmış. Ve bir gün mutlaka kopacaktır. Hangi fani vardır ki sana senden evvel yıkılıp gitmeyeceğini ve senin bütün amalini, emellerini bahşedebileceğini vaadü temin edebilsin. Hangi fani seni bırakıp gitmeyeceğini ya da yanında kalsa bile senin bütün isteklerini gerçekleştirebileceğini vaad edebilir, temin edebilir. Ayağının altındaki arz, Başının üstündeki güneş bile sana bu teminatı veremez. Güneş bile yarın doğacağından emin değildir kendisi. O teminatı hayyuk kayyum olan halık Teala'dan başka verebilecek hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar e, illa Allah illa Allah illa Allah o demek zaten. İlla Allah illa Allah e, demek. Evet bu şu, Bunu şöyle anlamayın. Allah'a bağlanırsan kimseye bağlanmazsın. Hayır böyle bir şey yok. Allah'a bağlanırsan efendim ana babana da işte e, arkadaşlarında olur, evlatlarında olur, eşinde olur, işini de seversin. Efendim hepsini e, efendim, şey yaparsın sen söyle e, makamına göre, mevkiine göre. Hepsini bir yeri var ama en üstte zirvede Allah-u Teala'ya bağlılık vardır. O ve fil hakika ibadet onun hakkıdır ve ancak ona ibadet edenlerdir ki diğer ümitlere, korkulara kendini tamamen kaptırmaz ve vazifesi yolunda şaşırmaz ve onlardan herkes müstefit olur ve Vesselam Efendimiz, işte az önce bahsettiğim hadis-i şerife geldik arkadaşlar. Buyurmuştur ki, mümin taze ekim gibidir, rüzgar estikçe yatar. Buradaki rüzgar arkadaşlar hayatın zor anları. Rüzgar estikçe yatar fakat yine doğrulur kalkar. Kafir ise çam ağacına benzer, rüzgar estikçe gürler ama bir kere yıkılırsa bir daha kalkamaz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak müminleri ekin tarlasına benzetir, benzetir, ekinlere benzetir. Dolayısıyla bu buğdayın, e, ekinlerin daha doğrusu tahıl herhalde hepsi e, aynı gruba giriyor. Efendim yapılarını, özelliklerini, hususiyetlerini e, öğrenmemiz, niçin ona benzetildiğimizi anlamak konusunda bize e, güzel rehberlik edebilir ve edinmemiz gereken vasıflar konusunda da rehberlik edebilir. Çünkü kafir faniye neden böyledir yani kafir yıkılıyor bir daha yıkılırsa bir daha kalkamıyor ama mümin yere yatsa bile tekrar kalkabiliyor. Çünkü kafir faniye mümin ise hayy-i merbuttur ona bağlıdır. Burada bir örnek veriyor arkadaşlar. E, vefatı peygamberi üzerine bütün ashab-ı kiram pek ziyade müteessir olmuş ve adeta şaşırmış idiler. Hz. Ömerül Faruk bile peygamber vefat etmedi ve etmez. Her kim öyle derse vururum demeye kadar varmıştı. Fakat sıddık Azam Efendimiz, Hz. Ebubekir oluyor bu. Derhal ve Muhammedün muhammedun illa rasul kad halet min qablihir rusul efe imma in inkaleptum ala e'akabikum. Muhammed ancak bir peygamberdir ondan önce nice nice peygamberler geldi ve geçti o ölürse yahut öldürülürse siz topuklarınızın üzerinde geriye mi döneceksiniz diye soran Ali İmran suresi 144. ayeti celillesini okuyup ey müminler eğer Muhammed'e ibadet ediyorsanız işte o vefat etti. Ve eğer onu gönderen Allah Teala'ya ibadet ediyorsanız o, o hayyilayemuttur mealindeki nutkunu irade edince ashab-ı kiram kendilerine toplamışlardı. Bu hakikat her zaman aynı hakikat ve bu kanun her vakit cari olan bir kanundur. Gönüller faniyata bağlandığı zaman isterse bakın peygamber olsun bu. Gönüller faniyata bağlandığı zaman alelekser mebde ümit ile mebdeyi mehafeti başka başka görür. Yani kendisine ümit bahşeden şeyle korku bahşeden şey, korku e, salan diyelim şey aynı kaynak değildir. Farklı farklı kaynaklardır. Yani falan kaynak kendisine ümit bahşederken falan kaynak bu işte herhangi bir şey olabilir. Efendim somut olur, soyut olur. E, korku salar üzerine. O zaman bakarsınız. Bir tarafta dilber sevgi mabutları, işte çok tanrılılık da buradan doğuyor. Bereket için falana tapıyor, savaş sırasında filana tapıyor. İşte aman afetlerden korunmak için falana tapıyor. Bir tarafta Dilber sevgi mağbutları bir tarafta da kahraman korku mağbutları dizilmiştir. İkisinin arasında kalan zavallı kalp ikisine de kendini sevdirip korkusunu def etmek, ümidine ermek için ne heyecanlarla kıvranır, gayri makul, akıl dışı, ne tezellüller, alçalmalar, ne tazimler biliyorsunuz yani insan kurban etmeye kadar var, varmıştır insanlık arkadaşlar kendi uydurduğu tanrılara. Ne tazimler izhar ederek çarpınır, tapınır ve onun fikrince bu bir ibadet olur. Fakat ne fayda ki nazarında ümidi veren başka, korkuyu veren başka. Ve bunları birleştiren hakim bir mebde yok. Bunların hepsini elinde tutan, her hepsine hakim, korku sebeplerine de, ümit sebeplerine de hakim bir kaynak yok. O kişinin nazarında yani. Böyle olunca da bütün mesaiyi, bütün o koşturmaları, gayretleri hederü abes, boşa gider yani. Ve o gönül bu iki muhalif kuvvetin mütemadiyen niza ettikleri bir maarekeyi buhran, buhranın buhran savaştığı yer, o kişinin gönlü. Sürekli korkular, sürekli ümitler hepsi birbiriyle çarpışıyor ve ortak bir, e, tek bir kaynak bunları elinde tutmadığı için bir ona yaranmaya çalışıyor, bir buna yaranmaya çalışıyor. Arkadaşlar insan Allah'a kulluğu bırakıp da veyahut da bırakmazsınız da hatırlamayıp da, Biraz böyle ihmal edip de işte onu razı etmek, bunu razı etmek, şunu razı etmek peşinde koştuğunda bakın nasıl perişan, sarf edeceğiniz enerjiyi düşünün ve sonuçta elde ettiğiniz de neredeyse sıfıra yakındır. Üstelik de Rabbin yakınlığını da kaybettin. Allah korusun böyle bir akıbetten. Ve artık bir sekinet ve itmi inan duymak ihtimali mefkuptur. Artık o kalpte bir huzur, bir yatışmışlık hali, bir dinginlik bulma ihtimali yoktur. Ümit ve korku bir mebdeden gelen ve yine onda birleşen müspet ve menfi birer sureti tesir olarak duyulmalıdır ki yani aynı kaynaktan gelmelidir ümit ve korku. Ee, arkadaşlar biz bunu yani ben kendi adıma söyleyeyim elhamdülillah e, bunun içinde büyüdüğümüz aklımız böyle kodlandığı ve bütün e, yani evveliyatımızdan biri hani böyle öğrendiğimiz böyle yaşadığımız her zaman en mükemmel seviyede olmasa da için e, insanın bütün bu hayallerini, ümitlerini ve korktuğu şeyleri tek bir kaynağa bağlayamamasının nasıl bir çırpınış olduğunu anlama şeyimiz de yok. Tam olarak anlama kabiliyetimiz de olmadığını düşünüyorum. Ama bundan onu da belirteyim yani bazı yani gerçek bir zihinsel rahatsızlık, Gerçek bir psikolojik rahatsızlık sebebiyle e, aşırı derecede korku duyan, çeşitli kaygıları olan, kaygı bozukluğu yaşayan kardeşlerimizi hariç tutalım arkadaşlar. Bu, bu O başka bir şey. Orada başka nörolojik veya psikolojik süreçler var onları da böyle sen işte Allah'a güvenmiyor musun Allah hepsi bütün korkularımızı Allah isterse giderir işte senin Allah niye kaygı duyuyorsun ki senin dilediğin her şeyi Allah isterse verir demek çok basit gelir onlara da yani orada apayrı bir süreç var yani hastalık kısmını dışarıda tutalım çünkü oraya kadar şey yapabiliyoruz bazen haddimizi aşarak hükmetmeye çalışabiliyoruz. Ümit ve korku bir mebdeden gelen ve yine onda birleşen müspet ve menfi birer sureti tesir olarak duyulmalıdır ki birinin yerine diğerini ikame etmek imkanı hasıl olsun da kalp bir itmi inan duyabilsin ve hayatında onunla yürüsün. Bunlar birbiriyle sürekli çarpıştığı zaman ee, hiçbiri yok olmuyor yani yani şöyle diyelim işte iyilik tanrısı var kötülük tanrısı var e, o da tanrı o da tanrı nasıl yok olacak o zaman e, korktuğun şeyler susuzluğumdaki hararet ve suyu içtiğim zamanki neşe eğer su mebdeğinin su kaynağının biri müspet biri menfi olan tesirlerinden ibaret ise her susadığım zaman suya koşmanın bir manası vardır Bakın verdiği örneğe e, dikkat edelim. Susuzluğumdaki hararet yani susadığım zamanda duyduğum sıcaklık, susuzluk ve suyu içtiğim zamanki neşe oradaki hayat kaynağı yani. Eğer su mebdeğinin biri müsbet biri menfi olan tesirlerinden ibaret ise yani su var olduğu zaman yeteri kadar su içmiş, su içtiğin zaman e, tam bir doygunluk duyuyorsun. Su eksik olduğu zaman da susuzluk duyuyorsun. Susuzluğu gidermenin yolu su içmek. Yani bunların hepsinin kaynağı suyla ilgili. O zaman ne yaparsın? Her susadığında suya koşarsın. Fakat bunların biri suyun, diğeri ateşin eserleri ise yani içimdeki hararet suyla giderilmeyecek. Orada ateş efendim şey yapıyor, hararet veriyor ise Su ile ateş beyninde hakim bir مبdei müşterek de yok ise ateşten suya, sudan ateşe koşmak ta'ab na mutenahiden başka bir netice vermez. Sonsuz bir yorgunluktan ibaret olur. Yani ateş bir taraftan seni kavuruyor, yakıyor ama sen suya koşuyorsun. O ateş dindirmek için içtikçe daha ateş yakmaya devam ediyor ve bunlar da aynı kaynakta birleşiyor. Yani birini... E, razı ederek bunların arasını bulamıyorsun. Anlaşılmıştır inşallah. Buradan ne çıkar diyor? Sonsuz bir yorgunluk çıkar. Binaenaleyh ümit ile mehafetin, ümitle korkunun mebde-i vahid de tevhidi. Tek bir kaynakta toplanması bu haysiyetle de zaruridir. Ve Rabbi vahid erbabu müteferrikadan hayırlıdır. Z zaruridir yoksa insan hayatı heder olur gider. Bu bakımdan Rabb-i Vahid yani tek bir Rabb olması erbab-ı müteferrika, farklı farklı Rablerden hayırlıdır. Halbuki Bala'da izah eylediğimiz veçile faniyette bu vahdet er geç tefrikaya mahkumdur. Faniler arasında böyle bir vahdet bulunamaz, er geç tefrikaya uğrar ve hakikatte Rabb-i Vahid benimle şuurumu, şuurumla haricimi Rabb-i eden Hak Teala'dır ve ben ona, onun kanununa ibadet etmeliyim. Hasılı, bu hasılı paragrafını da okuyalım vaktimiz var herhalde bir beş on dakika. Evet hasılı fıtratı beşerde ibadet ruhu teshir eden e, büyüleyen en yüksek muhabbet ile en yüksek mehafetin yani e, bazen arkadaşlar bazen korkuyla ibadet ederiz bazen sevgiyle. Ee, i̇kisi de lazımdır ben e, ikisini de gerekli görüyorum hatta aynı kişide şöyle ayıramam ben yani bazıları korkuyla ibadet ediyor sadece bazıları sevgiyle hayır yani sevgiyle ibadet eden bazen de korkuyla yani cehennem olmasa mesela işte veya işte hesap verecek olmasa o günde yatsı yıkılmadan yatacak yani. O kadar yorgun veya uykusuz her neyse. Dolayısıyla bu sevgi de korku da Allah tarafından yaratılmış bizim içimizde bir dengeye ulaşmamız için. Ve indirdiği kitapta her ikisinin de malzemesi var yani bizi bize ümit bahşedecek son kaç sayısız ayet var. Aynı zamanda bizi korkuya düşüren dehşete düşüren ama bu nasıl bir korku arkadaşlar belirsiz yani ne, yap, ne yapacağım ben bundan kurtulmak için belirsiz korku değil belirsiz korku insanı hasta eder. Allah Teala'nın kitabındaki bizi korkuttuğu şeyler ise onlardan korunmak için ne yapacağımız aleni bir şekilde belli. Bu sağlıklı korkudur. Sağlıklı korku ile hastalıklı korku arasında ben böyle ayırıyorum şahsen. Sağlıklı korkuda o korktuğum şeyden kurtulmak için ne yapacağım bellidir. Mesela işte doktor size diyor ki sen diyor bak diyor şöyle bir rahatsızlığın var. Şu şekilde beslenmen gerekiyor. Eğer yapmazsan diyor, farazı söylüyorum bunları. mesela gözlerini kaybedeceksin diyor, faraza. Şimdi burada neden beni korkutuyorsun diyor musunuz doktora, diyor muyuz arkadaşlar? Çünkü o, o korkuyorsan gözlerini kaybetmekten ne yapman gerektiği belli. Dolayısıyla o gerçek bir korkuysa o seninki, bunu yaparsın. İşte Allah Teala da diyor ki cehenneme şunlar şunlar gidecek. Şunları yapanlara ben şöyle azaplar hazırladım diyor. Yani korkuyorsan gerçekten ondan nasıl kurtulacağın belli. Burada bir problem yok yani. Asıl korku e, ne yapsan razı edeceğini bilemediğin kişinin kişiden veya makamdan duyulan korkudur. Mesela bu açıdan tutarsızlık korkunç bir şeydir. Yani yöneticilerin Başta anne babalar olmak üzere tutarsız davranışları, ilkesiz davranışları yani neye kızacağı belli olmaması. Bu çok büyük bir zarar verir insan yani yetiştirdikleri ve yönettikleri insanlara. Dolayısıyla hasılı diyor fıtratı beşerde ibadet ruhu tesir eden en yüksek muhabbet ile en yüksek mehafetin korkunun içtima ve tesadümünden çıkan bunların böyle çarpışmasından çıkan Havfureca berkı içinde, burada bir korku ve ümit şimşeği çıkıyor bunların çarpışmasından. Neşve-i muhabbetle zevki ümidin galebesini görmek için acz-i külliden kudret mutla mutlakaya itila, yükselme maksadıyla yapılan bir fiili nedir ki, hem zahir ve hem batında nihai bir tezellül ile nihai bir tazimi ihtiva eder ve hakikat nispetinde... Kalbe itminan ile sekinet efendim e, ilka eder. E, müsaade ederseniz bu hasılı paragrafını haftaya bırakalım. Çünkü burada e, hakkıyla ibadetin e, insanda nasıl bir sonuç meydana getireceğini anlatıyor. Hem nasıl yapılacağını hem de nasıl bir sonuç meydana getireceğini anlatıyor. Böyle sıkıştırmayalım bunu dar vakti. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.